Merhaba sevgili dinleyiciler. Sayın Nuriye Akman'ın Zaman Gazetesi'nde 17 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan Dindarlık Kaç Para Eder başlıklı yazısını sunuyoruz. Dindarlık Kaç Para Eder Bu ülkede siyasi krizleri kimlerin çıkardığı konusunda anlaşamayabiliriz. Ama %99'umuzun Müslüman oluşuyla övünürken krizlerin neden bu kadar ağır seyrettiğine, nasıl olup da yönetilemediğine, hepimizi yakıp yıkmadan bitme işine ve tam biraz nefes almışken niçin yeni bir krize savrulduğumuza biraz kafa yormamız lazım? Acaba diyorum, dindarlığın kamusal alanda bir kartvizit olarak kullanılması ve teşhir malzemesi yapılmasının yaşadığımız bu dramatik sahnelerde bir payı var mıdır? Bu soruyu her hal ve şartta öncelikle bireysel sorumluluklarımızı atıfta bulunan biri olarak önemsiyorum. Dindarlık bir çatı kavramdır. Taşıyıcı sütunlar yoksa tek başına havada kalacağı, onu savunana fayda vermeyip toplumsal düzeyde tahribat yaratacağı çok açıktır. Dindar nesil yetiştireceğinizi ilan eder, her fırsatta dindarlığa vurgu yaparsanız değişik dindarlık kabullerini yarıştırmaya başlarsınız. Dini sizin gibi yorumlayanlara kupalar, madalyalar, hisseler, paylar, ruhsatlar, anahtarlar verilirken, arkada kalanlarla ipi göğüsleyenler arasında bir çatışmanın fitili ateşlenmiş olur. Bunun en açık kanıtı, Allah şirk, devlet şerik kabul etmez diye bir cümle kurulabilmesidir. Devlete kutsallık atfetmek, her işinizde bir hikmet bulmak demektir. Hikmetinizden sual edenleri ölümle, sürgünle, zindanla korkutursunuz. İlahi devlet fikri üzerinden kendinize tapınmaya başladığınızdan, Milletvekili yaptığınız bir hayranınız sizi Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider olarak tanımlar. Bu her türlü kusurdan münezzeh halinizle hesapsız kitapsız tehlikelere atılmaktan kaçınamazsınız artık. Halbuki dindarlık yerine güzel ahlakı önemseseydiniz kimse sizi bu kadar yüceltmeye kalkmazdı. Yüceltilmeye ihtiyaç duymamanız nefsinizi kemale erdirmekle meşgul olduğunuzu gösterirdi. Bu süreç ölene kadar devam edeceğinden sizi rol model alanları da biraz yatıştırırdı. Böylece kriz günlerinde bile sakin ve mütevazı olunur, çok düşünüp az konuşulur, terazi doğru tartılır, adaletten hiç ayrılınmaz, asla yalan söylenmez, kimse itelenip ötelenmez, dile nefret bulaştırılmaz, kanıtsız belgesiz suç isnadı yapılmazdı. Dindar olmakla yetinmek, insanları arzularınızın hizmetkarlığına zorlamayı kolaylaştırır. Ahlak güzelliğinin ilk maddesi olan dürüstlük anlam kaymasına uğrar. Rüşvetin adı bağış diye değişir. O paraları vermek durumunda kalanlar dine olumlu bakamaz artık. Adeta mecbur tutularak toplanan paralar ister dini kurumlara ister din dışı hizmetlere harcansın bunu kayıt altına alıp Kamuya deklare etmediğiniz sürece şaibeli hale gelir. Din, dünyevi kazancı aracılık etmektedir artık. Başarının garanti belgesi ve katma değeri olmuştur. Keşke bu kadarla kalsaydı. Dindarlık reyting aracı olduğunda miş gibi davranmak meşrulaşır. Cuma namazları çıkışları, slogan çığırtkanlarının mitingine dönüşür. Dinden muradın ahlaklı yaşamak olduğu teşhirciliğin bu tanımda yer alamayacağı unutulmuştur. Haliyle dindarlık magazinleşir. Siyasiler her ağzını açtığında dinden bahsedince sahne sanatçıları hac ve umre kesilerini, abdest alırken, ibadet ederken verdikleri görüntüleri medyayla paylaşmakta yarışırlar. Kıldıkları namazları, tuttukları oruçları, bağlı oldukları tarikatları açıklamaktan utanmazlar. Bir şarkıcı mevlid gecesi ekrana tesettür kostümüyle çıkar ve hepimizi röntgenciliğe savurur. Bütün bunların en vahim sonucu siyasi bir krizle karşı karşıya kaldığımızda içi çoktan boşaltılmış dindarlığın çözüme hiçbir katkı sunamamasıdır. İmanlarını kendileriyle Allah arasında kutlu bir sır olarak saklayan, ona mahcup olmaktan fazlasıyla çekinen, Nefsin sureti haktan görünüp önüne çıkardığı hile ve tuzaklara karşı arifleşmiş ve sırf bu basit tedbirlerle bile tertemiz kalabilen akil insanlardan yararlanılamaz. Çünkü dindarlık alıp satmaktan uyuşmuştur beyinler. Yetki ve güç sahipleri böylelerini ne ararlar ne de gördüklerinde tanıyabilirler. Kendilerini her durumda haklı çıkartan fetvalar yeter onlara. Dini önemseyenler için tek çare dindarlıktan hiç bahsetmemek, kimseye vesayet taslamamaktır. Besmelini içinden çek, kimse duymasın. Duanı kalbine indir, kimse fark etmesin. Salahati daimde dur, kimse anlamasın. Başkalarının ne seccadesini gözle ne de sofrasını. Bunu yapabilirsen devletin kutsallaştırılmasına araç olmazsın. Çünkü dindarlığın kaç para ettiğini öğrenmişsindir artık bin milyon baloncuk. Nuriye Akman.